ve berkat. Ve paylaşıyorduk sizlerle sevgililer sevgilisinin en büyük sevgiliyle muslaatını, perdeleri kaldırıp buluşmasını, muslaatını, neticesi ümmetine, Hediyeler ve armağanlarla dönmesi olan miracını paylaşıyorduk. Sevgililer sevgilisi anlatmaya şöyle devam buyurmuşlardı. Arşa vardığım zaman önüne bak ne görüyorsun buyurdu. Ben önüme baktım. Sonsuz bir deniz gördüm. Ucu bucağı görünmüyordu. ''Bana yakın bir yerinde bir ağaç vardı. Üzerinde güvercin kadar bir kuş duruyor, ağzında mercimek tanesi kadar toprak tutuyordu. O hitap bana, ''Bu nedir bilir misin?'' diye sordu. Ben, ''Ya ilahi, sen daha iyi bilirsin.'' dedim. Bunun üzerine, ''Sen benden her zaman ümmetinin günahlarının bağışlanmasını istersin.'' İşte o deniz benim rahmetimin örneğidir. O ağaç dünyanın misalidir. O toprak onların günahının örneğidir. Böylece ümmetinin günahları benim rahmetimin katında ne kadar küçüktür ve rahmetim ne kadar büyüktür gör Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri anlatmaktan akılların aciz olduğu, Cenab-ı Allah'a iki yay ucu arası kadar veya daha fazla yaklaşma sırrına mazhar olduktan sonra yine o aziz hitap geldi. ''Udûnü ya hayrel beriyye, udû ya Ahmet, udû ya Muhammed ilil yahlül habibe bi habibi'' diyen o güzel ses bu hitapla gelince... Mekandan, keyfiyetten uzak, niteliksiz olarak baş gözüyle sevgililer sevgilisi Resulullah, Hak Subhanehu ve cemalini cemaidini gördü. Sünnet eylikatında değerli fikir budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam buyurdu. Cemal nimetiyle mükrim olduğundan dile gelip, Et tahiyyatu lillahi vas salavatu Dil ila sana hamd ve ibadet bedenle ibadet ancak Allah Teala'ya mahsustur. Hak mabud odur dedim. O anda Allah Celle Celaluhu Esselamu aleyke eyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu Dünya ve ahiretin bütün azaplarından ve ekruplarından korku ve şiddetlerinden kurtulur. Selamet senin üzerine olsun ey Nebi. Benim rahmetim ve bereketim senin üzerine olsun diye selam verdi. Ben de ümmetimi hissettim. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. O selamı icabet ve kabulde Dünya ve ahiret selamı bizim üzerimiz olsun. Yani bütün peygamberlerin üzerine, Muhammed ümmetinin üzerine, salih kulların, ibadetkar kulların üzerine olsun. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler Allah azze ve celle ile aramdaki bu konuşmayı duyunca hep bir ağızdan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi. İşte her gün namazdaki bu selamlaşmamız, bunu iade etmek, hatırlamaktır aslında. Sonra Allah yine şöyle buyurdu. Ey sevgili peygamberim, gök melekleri hangi ameli yapmalarını isterler ve dilerler bilir misin? Bilmem ya Rabbi, onu ve her şeyi bilen ancak sensin. Sen gizli de olanları bilirsin. İllamül Güyüb'sun, Rabbül Alemin sensin deyince yeniden yüce gökler halkı hangi ameli dilerler diye sordu bilmiyorum ey Rabbim onu ve her şeyi sen bilirsin Allah mulguyup sensin dedim o zaman Rabbim lütfunu, keremini, fazlını, ihsanını verip her şeyi öğretip beni bütün ilimlere ulaştırdı ey sevgili peygamberim ''Gök topluluğun melekleri hangi ameli işlemi dilerler?'' diye yeniden buyurdu. Ben, ''Günahları örtücü, giderici amellerde ve yüce cennetlerde dereceleri yükselten işlerde, dilek ve arzularda bulunurlar.'' dedim. Allah Azze ve Celle, ''Günahları giderici, kefaret edici ameller nelerdir?'' dedi. Bildiği halde, ''Soğuk günlerde, soğuk su ile abdest alıp her azasını bütün yıkamak cemaatle namaz kılmaya yaya yürüyüp gitmek bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek deyince yani vakit yaklaştı mı diye araştırıp hazırlanmak işte bu üç amel günahları gidilici siricidir dedim bu üç ameli üç işi işleyen kimse hayır ile ömür sürüp geçirip hayır ile ölür ve annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış bir halde oldu dedim. Yine Rabbim bana buyurdu. Cennette dereceyi yüce kılan nedir? Öğreneyim diye. Ben de konuğa ve halka yemek yedirmek, rastladığı mümine selam vermek, gece halk uyurken kalkıp namaz kılmak. İşte bu üç amel, cennette dereceleri yüksek kılar dedim. Sonra Allah Azze ve Celle söyle ey sevgili peygamberim dedi. Ya Rabbi ne diyeyim dedim. Allahumma inni es'alüke amalan bil ve terken dil münkerat ve iza eratte bi kavmin fitne ve fihim fîhim feqbidni ki, gayrı meftun Bu duayıyle dua et Çünkü Sevgililer sevgilisi Efendimizin yakınlık makamına Nail olup Yüce Rabbin cemalini müşahede edince Allah'ın kelamını Duyunca yakin", İlmel yakin oldu Ve imanı gaybi imanı şuhudeye teptil edildi Allah o imandan Kendisine verip ''Amena Rasulü bima unzile ileyhimirrabbihi velme'minun.'' diye devam eden Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetlerini bir zat efendimize buyururdu. Neydi manası? Rasulullah Rabbinden kendisine indirilenlere iman getirdi, iman etti. Sonra dostlar, sevgililer sevgilisi sözlerine devam ederek buyurdular ki, ''Ben... ''Evet ya Rabbi, bütün inzal olanlara iman ettim.'' dedim. Sordu. ''Daha kim iman getirdi?'' ''Küllün âmene billâh.'' dedim. ''Müminlerin hepsi Allah azümüşşâna iman ettiler.'' dedim. Rabbil alemin sordu. ''Daha kim iman getirdi?'' ve melâiketihî ve kutubihî ve resûlihî lâ nufarriqu beyne ahadin mir Allah azmü meleklerine indirmiş olduğu kitaplara ve göndermiş olduğu resullerine iman getirdiler. Resullerinden peygamberlerinden hiçbirinin arasına ayırmayız cümlesini tasdik ederiz dediler. Allah yine sordu. Müminlere indirilen ve Rabbin kitabında olan buyruklarına ne dediler? cevap verdim ve qalu semi'na ve ata'na ya rabb senin o kitabını işittik içinde olan yüce emirlerini itaat ettik dediler allah ey sevgili peygamberim doğru söyledin onlar benim kitabımı dinleyip emirlerimi itaat ederler artık ne muradın varsa iste verilir dedi ben de gufraneke rabbena ve ileykel masiir Ey bizim Rabbimiz! Senin bağışlamanı ve mağfiretini isteriz. Sonra huzuruna varacağız. Bağışlanmış ve mağfiret edilmiş olarak huzurunu pak ilet diye yalvarıp yakardım. Allah seni ve ümmetini mağfiret ettim." dedi ve şöyle buyurdu. "La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kasebat ve aleha maktasebat." Allah, ümmetine takatlerinin yettiğini emreder. Güçlerinin kaldırabileceğini, her cana kaldırabileceği kadar şeyi emreder. Takatleri, güçleri yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Her ne taat ve ibadet ederlerse, faydası kendilerinedir. Günah işlerlerse, zararı yine kendilerinedir. Soru Hak Teala, bu gece ihsan ve bağış gecesidir ey sevgili peygamberim diye buyurunca, Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ahta'na Ey bizim Rabbimiz eğer bizden unutkanlık ve hata vaki olursa bizi onunla azarlama dedim Allah azze ve celle senden ümmetinden hata ve unutkanlığı kazırdım üzerine ikrah ile vaki olan günahları da bağışladım buyurdu Sonra yine daha iste verilir buyurunca Bla taحمل علينا اسران كما حملته على الذين من قبلنا. Ayir bizim Rabbimiz. Bizden önce gelen ümmetlerin üzerlerine yüklediğin ağır yükleri bize de yükleme. Bizim dinimizi başka dinler gibi güç eyleme diye niyaz ededim. Yani eski ümmetlerin üzerlerine yüklenen ağır amelleri bize yükleme diye yalvardım. Bunlar o ümmetlerde malların dörtte birini zekat vermekti. Elbiselerine murdar bir nesne bulaşınca o buluşan yeri kesmekti. İşledikleri günahın cezasının hemen verilmesiydi. Bir günah işlendiklerinde helal olan şeyin o günahlarından dolayı ceza olarak haram olmasıydı. Onların günah işlemelerinden dolayı çeşitli hayvan suretlerine çevrilmiş olmalarıydı. Gece onlar bir günah işlediklerinde alınlarına ve kapılarına bu adam böyle bir suç ve günah işledi, kefareti, kendisine şu şu cezaları vermektir diye o günahın kefareti neyse onu bildirerek onun tanmasını sağlamaktı. Hem de ibadetlerin kiliselerden başka bir yerde caiz olmamalarıydı. Koyur tutacağı gece yatsıdan sonra yemek yemeyip eşiyle beraber de olmamalarıydı. Ben o eski ümmetlerin üzerinde olan bu zorlukları bize yükleme diye bulundu bulundum buyurdu efendiler efendisi. Allah azze ve celle sana ve bütün ümmetine kolaylık ile emir eyledim. Kolaylık İslam'ı seninle tamamladım. Bu güçlükleri yüklemem daha iste verilir dedi. Ben ve la la bi. Ey bizim Rabbimiz Gücümüz yetmediği belaları ve ağır şeyleri bize yükleme dedim. Allah Sana ve ümmetine güçlerin yetmediği meşakkatleri yüklemem diye buyurdu. Daha iste verilir dedi. Ben, Suçlarımızı bağışla dedim. Seni ve ümmetini affettim buyurdu. dedim. Bizim için mağfiret eyle dedim. Seni ve ümmetini mağfiret eyle dedi. Başka bir rivayette ise dostlar, Tüm günahları, isyanları, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Rabbine birer birer açıklayarak, Onlardan ümmeti için af diledi. Allah Azze ve Celle ise, bütün ümmetinin günahlarına bu şekilde mağfiret ettirdi. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Ben ve ne buyurdum. Rahmetinle bize muamele eyle dedim. Allah Azze ve Celle sana ve ümmetine rahmet ettim buyurdu. Ben ente mevlana ya Rabbimiz, velimiz, koruyanımız, yardımcımız, dostumuz, sevgilimiz, aşığımız, aşkımız, her şeyimiz sensin dedim. Allah Azze ve Celle bütün müminlerin dostu Allah'tır. Kafirler için dost yoktur buyurdu. Ben, Allah'ım sen ancak bizim dostumuz Mevlamızsın. O halde bize yardım edip, İnkarcılara karşı bize yardım eyle dedim. Allah azze ve celle seni ve ümmetini ta kıyamete kadar İnkarcılar üzerine galip kıldım dedi. Sonra yeniden ey sevgili peygamberim, ''Daha her ne dileğin varsa iste verilsin.'' diye buyurdu. Ben, ''Ya Rabbi.'' İbrahim Aleyhisselam'ı sen kendine dost Halil seçtin. Musa ile arada vasıta olmadan konuştun. Davuda koskocaman bir mülk ve memleket verdin. Elinde demiri mum gibi yumuşattın. Ona dağları, taşları itaatkâr kıldın. Hepsi de onunla birlikte seni anarlar. İdris'i yüce göklerdeki mekana yükselttin. Süleyman'a koca bir vatan verdin ki, o mülk kendisinden sonra kimseye layık değil ve kimseye de verilmez. Öyle büyük bir mülk verdin ki, ona insanları, cinleri, şeytanları, vahşi hayvanları, kuşları ve rüzganları itaatkar kıldın. Ona hayvanların dillerini öğrettin. İsa'ya, Tevrat ve İncil'i öğrettin. Duasıyla gözsüzlere göz verdin. Dertlilere derman, ''Hastalara şifa ihsan ettin, ölüleri dirilttin, kendisini ve anasını şeytanın hilesinden kurtararak korudun. Bunların karşılığında benim için ne ihsan buyurursan ya Rabbi'' dedim de, ''Ey sevgili peygamberim, İbrahim'i kendime dost Halil seçtiğim gibi seni kendime sevgili Habib seçtim. Habibullah Halil'den daha faziletlidir. Seni cemalimle şereflendirdim.'' Musa ile konuştuğum gibi seninle vasıtasız olarak görüştüm, sözleştim, söyleştim. Sana Fatiha süresini ve Bakara süresinin sonunu verdim. O ikisi benim arşımın hazinelerindendir. Bunları senin ümmetine verdim. Seni bütün arz ehlinin hepsine, insanına, cinnine, Resul ve peygamber gönderdim. Senden önce hiçbir peygamberi bütün halklara peygamber göndermemiştim. Dünyanın her yerini sana ve ümmetine pak edici kıldım. Su bulup ve gücünüz yettikçe abdest alın. Böyle abdestli iken yıkanın. Su bulamaz veya gücünüz yetmezse abdestin ve gusülün yerine toplakla abdest alın. Teğmim edin, paklanın. Bütün toprağı size mescit kıl Nerede bulunursanız namazı kılın ve ibadetinizi yapın. Düşmandan aldığınız ganimet mallarını sana ve ümmetine helal kıldım. Onları yiyin ve kullanın. Senden önce gelen peygamberlere ve ümmetine bunları helal etmedim. Senin ile düşmanın arasına bir aylık yol varken düşmanın kalbine korku verip sana yardım ettim. Sana şefaat etmen için izin verdim. Bütün kitapların seyyidi ve ulusu Yüce Kur'an'ı senin üzerine indirdim. Senin göğsünü yücelttim. Benimle birlikte anılırsın. Seni yetim bulup muhafaza ve terbiye etmedim mi? Ve sen yolu kaybedince yolu buldurmadın mı? Ve seni fakir bulup zengin etmedim mi diye buyurunca... Evet ya Rabbi... Bu nimetlerin hepsiyle bana nimetler ihsan ettin. Lütuf ve keremde bulundun dedim. Allah Azze ve Celle, senin ümmetin içinde bir topluluk kıldım ki, onların kalpleri Kur'an'ın yeri ve merkezidir. Yani ezberlemelerini kolaylaştırdın. Onlar Kur'an'ın hepsini hafızalarından okurlar. Senden önce gelen peygamberlerin ümmetleri, kendi rasullerine verilen kitabı ezberleyemezdi. Bu nimeti ancak senin ümmetine ihsan ettim. Senin ümmetine adil ve hayırlı kıldım. Peygamberler göndermede seni bütün peygamberlerin soruncusu kıldım. Seni bütün yaratılmışlara fatih kıldım. Sana Kevser havuzunu sundum. Sana hisseler verdim. Birincisi İslam olmaktır. İkincisi hicret etmektir. Üçüncüsü cihad etmektir. Dördüncüsü namaz kılmaktır. Beşincisi zekat vermektir. Altıncısı Ramazan ayını oruçlu getirmektir. Yedincisi iyi şeyleri emretmek. 8. şey kötü şeylerden sakındırmaktır. Ben de ya Rabbi, Yüsalli'den murad nedir? O zaman Hak Azze ve Celle. Ben bir sahada selat etmekten zenginim, ganiyim. Sana inen kelamımda: 'aleykum ve melâiketu yuhricukum min'et tulumâti ilen nûr. Ve kâne bilmu'minîn Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üstünüze meleklerle rahmetlerini gönderen Allah, müminler hakkında bağışlayıcıdır, rahimdir.'' Ahzab suresinin 43. ayetini indirdim. O kelamında sen de anlarsın ki, salattan maksat sana ve ümmetine rahmettir. Ey sevgili peygamberim! Ben zatımı aciz ve ihtiyaçtan, büyük noksanlıklardan tenzih ederim. Rahmetim gazabımdan ileridir.'' Rahmetimin eserleri gazabımın eserlerinden çoktur. Dilediğin gibi söyle, bütün istek ve ihtiyaçlarını bildir. Ya Rabbi, sen benden önce gelen ümmetlere türlü azaplar verdin. Kimisinin üzerine taş, kimisini sarsan yerleri, kimisine hortumları, rüzgarları, kimisine çeşitli suretlere geçirmeyi, benim ümmetime benden sonra ne yaparsın diye sorunca onların üzerine azap indirdim. Senin ümmetinin üzerine ise daima rahmet kıldım. Onları çeşitli suretlere koydum. Senin ümmetinin günahlarını iyiliğe çevirdim. Fasıklarına tövbe ihsan eder, hallerini güzel hale çeviririm. Kötü sıfatlardan kurtarıp, güzel bir ahlaka tepkil ederim. Onları cahilliğin azgınlığından kurtarıp, ilim ve kemale erdiririm. Senin ümmetinden her kim bana yakarır, niyaz eder, duada bulunup beni anarsa, aşk ile, samimiyet ile, bütün ruhunun derinlikleriyle Allah'ım derse ben de ona buyur kulum derim. Senin ümmetin için sana şefaat izni veririm. Ey sevgili peygamberim. Ben senin ümmetinin mallarını hiç çoğaltmadım hesapları uzun olmasın diye. Ümmetinin vücutlarını iri etmedim. Dünyada yiyeceği, içeceği, giyeceği ihtiyaçları az olsun diye. Ömürlerini de uzun etmedim, uzun yaşayıp da gurur duyup karpleri kararmasın, belki ölümü düşünüp ölüm için ve ölümden sonra olan hallere tedarik görüp hazırlıklar yapsınlar diye. Onlara ansızın ölüm de vermedim, aksine ölüm için hastalıklar sebep kıldım. Ta ki gaflet içindeyken ansızın ölmesinler ve belki hastalık gelince günahlara tövbe edip borçlarını eda ederek taksiratlarını tedarik görüp vasiyet eylesinler diye. Ve onları dünyada bütün ümmetlerden sonuna getirdim. Kabirlerinde beklemeleri az olsun diye. Ümmet tamam olunca kabirlerinde bırakılıp cennet nimetleriyle mükrim olsunlar diye. Senin ümmetin kimi zaman bana itaatkar, kimi zaman isyan eder. Onların bana itaatleri rıza iledir. Böylece benim rızam ile olan amellerini kabul ederim. İçinde olan kusurları bağışlar, en doğru sevapları ihsan ederim. Ben onlara keremim ile muamele ederim. Onların isyanları benim takdirim ve kazamiledir. O kaza ezelimle olduğundan ben onların isyanlarını affederim. Ben rahimim. Onlara rahmetim ile muamele ederim. Ey sevgili peygamberim ümmetine söyle. Eğer bir kimse size ihsan ne iyilik ettiğinden ötürü onu severseniz ben sevilmeye herkesten daha layığım. Sizi yoktan var edip böyle güzel cisim böyle mübarek ağza sayamayacağınız kadar nimetlerim ile daima size ihsan ederim. Size nimetimin verilmediği bir an dahi yoktur. O halde beni her şeyden çok sevip, emrime ziyade itaat ediniz ve fermanıma uyunuz. Böyle yaparsanız, dünya ve ahirette huzurum, sevgim, aşk deryam sizedir. Yine ümmetine de ki, eğer göklerin ve yerin ehlinden korkarsanız, Korkulmaya tek layık olan benim. Çünkü benim her şeye gücüm yeter. Rahmetim boldur, gazabım çetindir. Hiçbir kimse rahmetimden de gazabımdan da saklanıp kurtulamaz. Hiçbir kimse ona sahip çıkıp onu benden kurtaramaz. Öyleyse daima benim rahmetime sığının. Yine onlara de ki, Allah buyuruyor ki de, eğer bir kimseden bir dilekte bulunuyorsanız, ''Dilek istemeye ben herkesten daha layık ve evlayım. Bütün istekleri, kabul ve muratları ihsan edecek ancak benim. Eğer bir kimseye cefa ettiğinden ötürü utanıp haya ederseniz, ben utanılmaya herkesten daha layığım. Benden utanın. Çünkü sizi yoktan var edip, bu zamana kadar türlü nimetlerle nimetlendirir ve ihsan ederken, türlü belalardan kurtarıp muradınıza kavuştururken, yüce emirlerimi bırakıp yapmayın dediklerimi yaparsınız.'' Artık benden çekinin, yasaklarımdan el çekin ve emirlerimi yerine getirin ki size iki cihanda da lütfumu sunayım, rahmetime garg sizi. Ey halk yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor de, eğer bir kimseyi nefsiniz ve malınız için seçerseniz seçilmeye Allah herkesten her şeyden layıktır. Çünkü sizin yaratanınız, size rızık vereniniz ve ilahınız ancak O'dur. Öyleyse manen veya bedenen daima O'na kulluk edin diye Hak Teala sizi bildirmek için beni mamur etti de. Bunları ümmetine bildirmemi söyledi diyor efendiler efendisi. Sonra ümmetimden şikayette şöyle bulunmamı istedi. Bazıları peşin amelle külfet alma. Her ameli vakti vaktine teklif ederim. Onlar benden rızıklarını peşin isterler. Belki nice yıllık rızıklarını ihsan etmişken ona kanaat etmeyenler olur da hepsini yiyince dünyaya hışla tasarlar. Geçinecek şeyim yoktur diye şikayet edip daha çoğunu isterler. Onlar uçan kuşları görmez mi ki o kuşlar kışın bütün dünyayı kar bürmüş iken sabahları yuvasından çöle düşmüş gibi kursakları boş olduğu halde uçarlar. Fakat akşamleyin kursakları dolu olduğu halde yuvalarına dönerler. Ümmetin bunu görüp ibret alsınlar. Bütün dünya karla dolup asla kuryer yok iken onlara rızık veren Yüce Allah, bizim de rızkımızı ihsan eder diye ümmetin nice rızıklarına kefil olmamak güvensinler. Kendilerine yüklediğim tedbirlere sarılmak usulüne uygun olarak tedbirlere sarılsınlar. Mutlaka kendilerine takdiri ihsan edeceğime güvensinler. Ben onların rızıklarını başkasına vermem. Onlar amellerini başkasına işlerler. Yani... Bazen riya yaparlar, gösteriş ederler. Benim verdiğim rızkı ümmetinin kimileri yer ama şükrünü başkasına eder. Mesela bağımdan bu kadar üzüm devşirildi, tarlamdan şu kadar ürün meydana geldi, ticaretimden bu kadar kar ettim derler. Ama üzümü bitiren, yetiştiren, o mahsulü veren ve ticaretten o karı elde ettirene şükretmezler. allah Teala bana bu bağımdan şu kadar üzüm, şu kadar ürün alışverişimden bu kadar kar ihsan etti diye yine beni anmazlar bazıları. Bu gafletlerini hissetmeleri gerek. Bütün izzet ve olduk bendedir. Bütün izzeti dünyada, kabirde ve ahirette verici benim. Onlarsa izzeti başkalarından, yani makamın veya malın çok olsaydı diyerek izzeti yüceliği maldan ve makamdan beklerler. Mal da, makam da fanidir, geçicidir. Ölüm gelince birisinden ilgi kalmaz. Öyle yücelik, öyle izzet mi olur? Onlar bana itaat göstersinler. Ben de onları iki alemde, dünya ve ahirette aziz ve klayım. Ben cehennemi inkarcılar için yarattım. Ama ümmetinden bazıları daima kendilerini cehenneme götürecek işlerle uğraşıyorlar. Ben, Ya Rabbi dedim, kelamın doğrudur, haktır. Ümmetim şu buyrukların hepsini irtikap ederler. Sen şanı yüce Allah'sın. Kusurları, ayıpları örtensin. Günahları bağışlayansın. Gani, Kerim'sin. Esirgeyen ve merhametlisin. Lütuf ve inayetin sebebiyle onların suçlarını bağışla. Ayıplarını ört. Yanlışlarını, günahlarını fazıl ve ihsanınla affet ve mağfiret ile Rahmetinin genişliğiyle onları karşılıksız türlü armağanların, hataların, keremlerin, Nimetlerin ve lütuflarınla rahmete nail ve cennete vasil eyle ya Rabbi diye niyazda bulundum. O zaman, ey sevgili peygamberim, Eğer ümmetin günah işlemeseydi, bir günah işleyici ümmet yaratırdım ki, onları bağışlayıp, mağfiret edip, af eserimi ve gafarlığımı açığa vururdum. Tövbe ederlerdi. Sen benim sevgilimsin, sen benim kulumsun. Ümmetinin günahları için rahmet denizine hazır ettim. Bundan sonra ey sevgili peygamberim, sen şanının yüceliğine makamın yüksekliğini nazar et ki, seni cemalimle şereflendirdim. ikram eyledim. Arada vasıta olmadan benimle, senin aranda tercüman olmadan, aracı olmadan ikram eyledim. Seni makkı olanlar, beni de makbulümdür. Senin kıymetli buldukların benimle kıymetliyimdir. Senin reddettiklerin benim nazarımda da kovulmuş kimselerdir. Sen cennet ümmetlerden önce gireceksin. Sen cennete girmeyince hiçbir peygamber cahil cennete giremez. Ümmetin de cennete bütün ümmetlerden önce girer. Ümmetin cennete girmeyince hiçbir ümmet oraya giremez. Senin ümmetinin üçte ikisi sana başladım. Benim katımda senin kadirin ve yüceliğin mahşerde bütün yarattıklarının gözünden görünsün. Allah bunlardan sonra bana çok büyük işler takdir etti dedi sevgililer sevgilisi. Fakat o işleri size haber vermek için bana izin verilmedi. Benim ümmetimin üzerine bir gün bir gecede 50 vakit namaz kılmak, gusül etmek ve giyinmek, üzerlerine çirkin bir şey bulaşınca temizlemek farz oldu. Bunları ümmetine benden bildir, tebliğ et. Onları sevdiğim için yarattım. Onları... Esmalarımın tecellilerine sarılıp bana koşsunlar diye yarattım. Bunları bilir. dedi. Ben de, Ya Rabbi, her yoldan gelen ve dönen mümine hediye götürülür. Benim ümmetime de armağan ihsan buyur, ben de onu götüreyim dedim. Ey sevgili peygamberim, ümmetin armağının biri, madem ki onlar dünyada, onların yardımcısı benim. Belalardan onları korur, İyiliklerine yardımcı kılarım. Onları türlü nimetlerimle nimetlendiririm. Dua ettikleri zaman dualarını kabul ederim. Korktukları şeylerden emin kılarım. İsteklerine ihsan ederim. Ümmetine başka bir armağanım da, onların ölüm saat ve dakikaları geldiği zaman kendilerinin yardımcısı ancak ben olurum. Şeytanın hilesinden ancak ben korurum. Cennet ile müjdeler ve makamları gösterir. Son ölüm çırpınışlarını kolaylaştırır. İman selametiyle ahirete götürürüm. Ey sevgili peygamberim! Ümmetine armağanlarımdan biri de şudur. Onlar kabirlerine girdikleri zaman onların yardımcısı ancak benim. Kabir karanlığında ve darlığından onları kurtarıp kabirlerini nurla doldurur. Münker ve nekerin suallerini kolaylaştırır. Kabirlerine cennet bahçelerini ravza eylerim. Ümmetine armağanlarından birisi de şudur. Onlar kabirlerinden kaltıkları zaman, onların yardımcısı ben olurum. Yüz aklı ile kabirlerinden kaldırılıp, kendilerine cennet elbisesi giydiririm. Bineklerine bindirip etrafında meleklerle ağırlayarak mahşere götürürüm. Mahşerin korku ve şiddetinden emin kılarım. Senin sancağının altına koyup kevser havuzundan öşürürüm. Arşın gölgesinde, kendilerine nimetler verdiğim enbiya ve salihin ile komşu ve dostlarım türlü cennet nimetleriyle nimetlendiririm. Kitaplarını sağ ellerine ihsan, azaplarımı uzak ve mizanlarını terazilerine ağır getirtirim. Sırat köprüsünü kolayca geçirtip, onları cehenneminden uzak sokar, cennetine koyarım diye buyurunca, Efendimiz şöyle anlattı. Allah, ey sevgili peygamberim, benim katında sen bütün halktan kerimsin. Kıyamet günü sana ihsan vereyim ki bütün alem şaşırıp kalsın. Senin ümmetin için neler hazırladığını görmek ister misin? İsterim ya Rabbi dedim. Kulum, Resulüm ve eminim Cebrail sana göstersin diye buyurdu. Oradan döndüğüm zaman refref ref göründü. Refrefin üzerine oturdum. Beni aşağı indirip götürdü. Sidere-i Münteha'ya indim. Cebrail orada beni karşıladı. Müjde ya Resulallah! Sen bütün yaratıkların hayırlısı ve bütün yaratılmış enbiya ve peygamberlerin siçkinisin. Allah sana yarattıklarının birine, peygamberlerinin birine en yakın meleklerinden bir meleği göstermediği sevgi ve yüceliği sana gösterdi. Buyurun ya Resulallah. Sizi cenneti göstereyim. Cennete götüreyim sizi. Ve sevgililer sevgilisi. Aleyhissalatü vesselam. Buradan sonra cennete gitti. Bizim namımıza. Cennete bakmaya, cenneti görmeye, bizim namamıza, bizlere haber sunmak adına, bizlere o güzelliği anlatıp, o güzelliğe çağırmak adına. Çünkü o, her anında ümmetini hissediyordu, sanki bütün ilerinde hisseder gibi. Bizim adımıza bakmak istiyordu o yüzden. Bizim adımıza bakıp, bizim adımıza her şeyi öğreneyim bize bildirmek istiyordu. Elimizden tutmak. Cennete gark etmek, aşka gark etmek istiyordu. Öyle bir aşk deryası sunmuştu ki Allah ona, Vedud olan Allah, Habibullah olan sevgilisine Öyle bir aşk deryası sunmuştu ki, işte o aşk deryasının içine dalan sevgililer sevgilisi, Tüm insanlığın elinden tutup, O aşk deryasına daldırmak istiyordu. Yeter ki bir insancık daha dalsın diye, şu kısa ve kısır dünya hayatında bir insancık daha dünya ve ahirette ebedi saadete, ebedi mutluluğa ebedi huzura gerçek aşka ulaşsın diye sevgililer sevgilisi cennet yolculuğu yapacaktı ve biz cennet yolculuğu için görüşmek üzere sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyoruz ve Sevgililer sevgilisinin elinden tutup, ötelere ulaşmamız duasıyla, bu haftaki sohbetimizde burada bitirirken, dualarımızdasınız, duanızı da lütfen alın bu aciz kardeşinizi, selam sevgi ve dualarımızla.